ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizlerin internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine böyle hayırlı bir gecede Kur'an'ın nimetlerinden istifade edebilmeyi bizlere lütfeden Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun dostlar. Sizlere de bundan faydalanabilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün adımlarınızdan razı ve memnun olsun inşallah. Bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 228. ayeti kerimesinde kaldık dostlar. Ama öncesinde Önceki ayetleri kısaca hatırlayacak olursak, özellikle yemin ayetinin üzerinde durmuştuk, hatırlayınız. Bazı kimselerin Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın döneminde ki o ayetin Ebubekir radıyallahu anh hakkında indiğine dair güçlü rivayetler vardır. Onların Allah Azza ve celle'nin adını zikrettikten sonra onun ardına sığınıp, Hani Allah adına söz vermişlerdir. Allah azza ve celle'nin adı geçtiği için de bazı hayırlı işlerden geri kalmışlardır. Bunu bahane olarak ileri sürmüşlerdir demiştik. Ve bugün yaşadığımız toplumun Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmanın önünde bahane olarak ileri sürdükleri iki tane önemli konuya değinmiştik ki bunlardan bir tanesi neydi? Vaktim yok. Diğeri ise korkuyorum. Bu iki argümanın, ileriye sürülen argümanların Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmanın önünde engel teşkil ettiğini konuşmuştuk ve inşallah Allah azza ve celle istifade edebilmeye cümlemize nasip etsin dostlar. Bugün ise Bakara Suresi'nin 228. ayet-i kerimesinden inşallahu rahman devam edeceğiz. Şimdi 228 237'ye kadar 10 ayet, 1 ayet istisna ki o emzirmeyle alakalıdır. Bunun dışındaki 9 ayeti kerime tamamen boşanma fıkhiyle alakalıdır. Talak fıkhiyle alakalıdır. Dolayısıyla ayetleri tek tek okuyup meal vermek yerine içlerinden bir tanesinin mealini sizlerle paylaşacağım inşallah. Ama biliniz ki Bakara 238'e kadar ayetler Bilumum, bila istisna, neden? Boşanma fıkhından bahsetmektedir. Ben okuyayım inşallah, ondan sonra boşanmakla, aile yapısıyla, eşler arasındaki düzenlemeyle ilgili olarak bir şeyler konuşacağız inşallah. Şimdi ayet-i kerimenin bir tanesini 228'den 237'nin arasında dedim ya, bir tanesini okuyalım inşallah.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 size öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun, bilesiniz ki Allah her şeyi bilir. Şimdi kıymetli kardeşler, dedim ya, inşallah bu ayeti kerimeler, tam 9 tane ayeti kerime boşanma fıkhiyle alakalıdır. Biz de inşallah boşanmanın tafsilatını, talakla alakalı fıkhi detaylara girmek yerine, bugünkü toplumumuzda Aile düzeniyle alakalı olarak bazı problemlere temas etmek istiyorum ki ayeti i Kerime'nin ge bu geceki azı olsun inşallah. Şimdi dostlar bazı rakamsal bilgiler vereyim. Türkiye'de bir sene içerisinde boşanan eşlerin sayısı 130 bin. Çok ciddi bir rakam. Bir sene içerisinde bu tamamlanmış dosyalar. Tamam mı kardeşlerim? Yani mahkeme tarafından neticelendirilmiş dosyalar. 130 bin boşanma gerçekleşiyor bir sene içerisinde. Hatta size daha acayip olanını söyleyeyim mi? Boşanma vakaları, evlenme vakalarından sayı olarak neredeyse aynı. Son 8 yılda, Boşanma vakalarının sayısını söyleyeyim mi size dostlar? Bir buçuk milyona yakın. Yani neredeyse subhanallah her sene 150 bin 150 bin koymuş. Ciddi rakamlar değil mi dostlar? Evet. Bu toplumumuzun bir gerçeği mi? Evet. Batı bizden çok şeyler aldı götürdü doğru mu dostlar? Öyle değil mi? Evet. Aile kültürünü de aldı götürdü. Aile ve eşler arasındaki ilişkileri de aldı götürdü. Dolayısıyla bugün bazı hususların altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum inşallah. Rakamsal böyle. Ben bir size soru yönelteyim inşallah. Oldu mu dostlar? Çünkü ben kısmen bir araştırma yaptım. Sizler de mutlaka haberdarsınızdır. Türkiye'de boşanma vakalarının nedenselleri üzerinde durulduğunda ortak bir kanaat çıkıyor. Söylemek isteyeniniz var mı bilmiyorum ama hemen ben söyleyeyim isterseniz. Boşanma gerekçesi olarak birinci sırada eşler arasındaki uyumsuzluk, anlaşmazlık, dolayısıyla mutsuzluk. Bura anlaşıldı mı? Dostlar birazdan lazım olacak. ha Bu ifadeler bugün bu gece bize çok lazım olacak. Tekrar ediyorum. Boşanma nedeni olarak ileriye sürülen en güçlü argüman... Zirvede oturan argüman şu, eşler arasındaki anlaşmazlıktan doğan mutsuzluk. Tamam mı dostlar buraya kadar? Eyvallah. O zaman ben bir soru sorayım inşallah. Bu daha da elzem bir soru. Ben bunu anlatırken siz de toplumu şöyle gözünüzün önünde betimleyin olur mu inşallah kardeşler? Çünkü bunlar hayal şeyler değil. Ben bunları hayal dünyasından alıp gelip de size anlatmıyorum. Eşinizde, komşunuzda, sağınızda, solunuzda gördüğünüz, yaşadığınız şeyler bunlar. Bugün dün evlenenin yarın boşandığını duymuyor muyuz? Allah için söyleyin. Bu bir hakikat mı? Hakikat. Biz de üzerinde durmaya çalışıyoruz ki bu ayet bize bir şeyler öğretsin. tefsir Furkan bize bir şeyler anlatsın. Onun için diyorum ki az önce bir tespitte bulunduk. Boşanma nedenlerinin en tepesinde faktör olarak ne oturuyor? eşler arasındaki anlaşmazlıktan doğan bunu tetikleyen mutsuzluk mutsuzluğa neden olan neymiş eşler arasındaki anlaşmazlık tamam şimdi soru şu peki mutsuz bir ailenin aile mutsuz anlaşamadığından dolayı mutsuz ya bu anlaşamayan ailenin mutsuz ailenin Mutsuz olmasının eşler arasında anlaşmazlığın temelinde hangi faktörü yatıyor sizce? Sorumu tekrar ediyorum. Eşler arasında uyumsuzluktan doğan bir mutsuzluk var. Bu mutsuz aileyi mutsuz kılan o faktör sizce ne? Ben üzerinde epeyce düşündüm. Nacizane diyorum ki, Eşler arasındaki anlaşmazlıktan doğan mutsuz ailenin temelinde yatan nedir biliyor musunuz? Eşler arasındaki mutluluk anlayışındaki fark. Bilmiyorum anlatabildim. Eşler arasındaki bir mutsuzluk var ortada. Anlaşılsın istiyorum. Hakkınızı helal edin oldu mu kardeşler? Bir mutsuzluk var ortada ve bu mutsuzluğun nedeni? Eşler arasındaki anlaşmazlık diyoruz. Diyorum ki bu anlaşmazlığın temelini ne teşkil ediyor olabilir ki? Mutsuzluk doğusun? Diyorum ki eşler arasındaki saadet anlayışındaki farklılık. Eşler arasında mutluluk anlayışındaki farklılık. Bayan şu olayı kendi nazarında mutluluk kaynağı görüyor iken... Şu veya bu işi yaptığı zaman mutlu oluyorken diğer eş yani zevcesi ondan tamamen nefret ediyor. Ondan hiç haz almıyor. Onun için saadet teşkil etmiyor. Dolayısıyla ne doğuyor dostlar? Anlaşmazlık. Anlaşmazlık beraberinde ne getiriyor? Mutsuzluk. Dolayısıyla diyoruz ki bugünün en önemli cümlesini söylüyorum belki. Mutsuz ailelerin temelinde yatan problem... Eşler arasındaki mutluluk anlayışındaki fark. Şimdi bunu çok inşallah örneklerle zenginleştireceğiz ve anlamaya çalışacağız. Şimdi eşler arasındaki saadet anlayışındaki farklılık problemi kaynağı dedik ya. Ben diyorum ki kıymetli kardeşlerim. Bir Müslüman için saadet nedir? Bakınız burayı anlarsak, burayı kavrarsak eşler arasındaki problemi de giderecek olanın şu anlattığımız mevzu olduğunu anlayacağız. Şimdi soruyorum bakınız bir bay ya da bayanı kastederek sormuyorum. Bir toplum bazında da sormuyorum. Bir Müslüman açısından soruyorum. Sizlere soruyorum kardeşlerim. Size sorulsa dense ki kardeşim senin için saadet nedir? Vallahi bunun bir tek cevabı var bir Müslüman için. Ben onu söyleyeyim, ondan sonra da konumu inşallah inşa edeceğim. Bir Müslüman için saadet nedir? Allah azza ve celle'nin rızasıdır. Takiyuddin Nebehani rahimeullah bunun için müstakil bir bab açmış. Neşriyatlarında bu konuya değinmiş. Kapitalistler gibi bakmayın demiş. Çünkü kapitalistlerin Saadet anlayışının temelinde yatan şey menfaattir. Elde edeceği somut kazançlardır. Doğru mu kardeşlerim? Müslüman açısından ise, saadetin temelinde yatan şey, Allah Azza ve Celle'nin rızasıdır. Başka bir şey değil. Dolayısıyla, geliyorum, eşler arasındaki anlaşmazlığın giderilmesini istiyorsak, dolayısıyla bu anlaşmazlıktan doğan, Mutsuzluğun bertaraf edilmesini istiyorsak, eşlerin düşünceleri, mutluluk anlayışındaki düşünceleri aynı olacak. İkisi de aynı şeyden saadet duyacak. İkisi de yaptığı işten, ha bundan ben saadet alıyorum. Çünkü nedeni bu işten Allah razıdır diyecek ki, ittifak olsun ve huzur olsun. Doğru mu kardeşlerim? açıkçası kişiden kişiye değişen mutluluk anlayışını istemiyoruz tamam eşler arasında Allah'ın razı olduğu bir ilişki düzeyi isteniyorsa bu fertler arasındaki mutluluk anlayışıyla asla sağlanamaz asla bayan AVM'de sabahtan akşama kadar alışveriş yapmayı kendisine saadet bilmişken kocası da sohbetlerden sohbetlere gitmeyi saadet olarak görüyorsa samimiyetimle söylüyorum o yuvada mutluluktan bahsedilemez doğru mu eyvallah dolayısıyla kişiden kişiye de mutluluk anlayışı değişiklik arz etmemeli tabi Mehmet Ağa öyle yapmış ama bunu bir teşbih ve örnek ama kötü örnek olarak anlatacağım. Mutluluk böyle de sağlanıyormuş hocam ya. Böyle yapsak ne olur da demeyin sonra bana anlatınca inşallah. Şimdi biz mutluluğun nasıl sağlanacağını birazdan saadet anlayışının üzerinde durarak konuşacağız. Mehmet A. Köy meydanında otururken gençler gelmiş demişler ki Mehmet abi. Ya mübarek yıllardır bu köye nam saldın. Neyle nam saldın? Mutlu bir yuvayla nam saldın. O kadar huzurlu bir yuvan var ki hepimiz gıpta ediyoruz. Mehmet abi bunun hikmetini bunun sırrını bize bir anlat ya. Bak biz dün evlendik bugün ayrıldık. Şu gençlerin haline bak köyde evli evli çift kalmadı ya hep boşandık. Ama sen ne hikmettir yıllardır mutlu ve huzur içerisinde yaşıyorsun. Dedim ya bu kötü örnek ha. Aklınızı çıkarmayın. <gülüyor> Mehmet Ağa demiş ki ben anlatayım size. Demiş hanımla evlendiğimiz ilk gün onu annesinin evinden gelin olarak aldık. Benim eve getiriyoruz. O kendi atında ben de kendi atımda bineyimde geliyoruz bizim eve. Belli bir süre mesafe kat ettikten sonra eşimin atının ayağı sürçti. Tökezledi. Ben de indim. Atın dizgininden tuttuğum at Bu bir Ondan sonra tekrar diyor atımıza bindik Belli bir süre mesafe kat ettikten sonra Eşimin atını ayağı yine tökezledi Ben atından indim Eşimin atının yularından Dizgininden tuttuğum at Bu iki Dedim Tabii Herkes merakla dinliyor Sonra bir süre daha gittik Epeyce yol aldık ama olacak ya, eşimin atının ayağı yine tökezledi. İndim, at. Bu da üç. Dedim ve vurdum atı. O arada diyor eşim, sen ne yaptın? Bu bir katliam, bu bir vahşet. Hiç yakıştıramadım sana. Ağzı çıktığı kadar bağırmaya başlayınca eş. Mehmet Ağa demiş ki, elimi hanımın omuzuna koydum. Hanım, bu bir... <gülüyor> O günden sonra diyor sözümü ikiletmedi Allah'a şükür. Tabi biz böyle bir mutluluk anlayışı istemiyoruz. Dedim ya hani sormuşlar ya terbiyeli birisine bu kadar terbiyeli olmayı kimden öğrendin? Ne demiş? Terbiyesizden öğrenmiş. Biz mutluluk istiyoruz doğru ama Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir saadet anlayışı istiyoruz. Şimdi dedik ya kıymetli dostlar biz Saadet arıyoruz Biz mutluluk arıyoruz Eşler arasındaki problemin Temelinde eşlerin Mutluluk anlayışındaki Farklılık yaptığını söyledik ya Onun için biraz Saadet anlayışını konuşalım olmaz mı Konuşalım Diyelim ki saadet anlayışı eşittir Şu ki az önce dedim o da Allah'ın rızasıdır Eğer ki Allah'ın rızası Murad ediliyorsa Gerisi nedir Teferruattır. Mutluluk beraberinde gelecektir. Bir cümle söyleyeyim mi dostlar? Abdullah kardeşinizin bu geceki en güçlü öğütlerinden bir tanesi olsun. Zevkü sefa eşittir mutluluk değil. Olmadığını görüyor muyuz? Evet. Ben de diyorum ki zevkü sefa eşittir mutluluk değil. Allah azza ve Celle'nin rızası eşittir mutluluk. Şöyle bir algı var. Doğru mu? Sıkıntı mutsuzluktur. Keder mutsuzluktur. Gam mutsuzluktur. Doğru mu? Fıtri olarak doğru. Ama eğer senin gamsızlığından, senin kederli oluşundan, senin sıkıntı çekiyor olmandan, Allah razıysa mutlu olman için yeterli değil mi? Hı? Değil mi dostlar? Vallahi yeterli. Dolayısıyla saadet anlayışı bilinmeli ki yuvalardaki problem de ortadan kalksın ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar diyoruz ki saadet anlayışımız Allah Azza ve Celle'nin rızasıdır halas nokta ben size bir şey söyleyeyim kıymetli kardeşlerim ben öyle insanlar tanıyorum ki hani şeyle bağlantılayacağım ya sıkıntı Eşittir mutsuzluk ya günümüzün e, terminolojisinde, anlayışında. Kederin varsa, gamın varsa, borcun varsa, kredi çekmediysen, her ay kira ödüyorsan zorlanarak bu bir sıkıntı mı? Evet. Mutsuz musun? Değilim. Sıkıntı çekmenin mutsuzluk olmadığını anlatmak adına söylüyorum. Ben öyle insanlar tanıyorum ki, öyle adamlar tanıyorum ki, Kur'an'ın ifadesiyle söylüyorum, adam... Kendisi zindanda olmasına rağmen dışarıdaki ailesine mutluluk anlatıyor. Tanıyanınız var mı? Çok. Bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Kendisi zindanlarda olmasına rağmen, mahpus çekiyor olmasına rağmen, hücreye mahkum olmasına rağmen, ziyarete gelen ailesine mutluluğu öğreten adamlar tanıyorum ben. Demek ki sıkıntı mutsuzluk değilmiş. Çünkü o kardeşim, o adam gibi adam dediğim kardeşim biliyor ki, sıkıntı çektiği meseleden ötürü Allah ona, cennette arsa ikram edecek. Mutlu olmasın da ne yapsın? Size bir arsa ikram edilse, sevinmez misiniz? Suratınız asık olur mu? Ha? Allah Azza ve Celle, yaprak dökümü gibi günahlarını dökeceğini, Vaad ettiği o adamın ağlamasını bekleyemezsin. Bekleyemezsin. O adam mutludur çünkü. Dolayısıyla meselenin temelinde ne yatıyor? Saadet anlayışındaki mesele. Eğer ki biz saadet eşittir Allah azza ve celle'nin rızası dersek, eşler de bu dengeyi güderse, birazdan örnekleriyle anlatacağım daha iyi anlaşılsın diye inşallahürahman. O yuvada saadet eksik olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Pirinçli nohutlu tartışmasını yapmıyorum. Dinamiklerden bahsediyorum. Saadet anlayışı. Mutlulukla ilgili mesele anlaşılsın ki ondan sonra evlilikle alakalı örneklere geçeceğim inşallah. Bakınız. Sıkıntının, kederin, gamın, ondan sonra dertlerin mutsuzluk nedeni olmadığını bize kim anlatacak biliyor musunuz Halid İbni Valid istiyorum ki saadet nedir anlaşılsın Müslümanın nazarında saadet böyle olmalıdır anlaşılsın istiyorum Halid İbni Valid ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar insan soğukta durmaktan zevk alır mı cevap hayır hayır İnsan kolunun kesilmesinden zevk alır mı? Hayır. Ne bileyim saatlerce at sırtında, bineğin üzerinde, bilmiyorum ama kilolar ağırlığında kılıç sallamaktan yorulan bedenini ne bileyim haz almaz. Halid bin Velid radıyallahu an bize var ya şimdi mutluluğu nasıl anlatacak bakın. Diyor ki Allah Azza ve celle yolunda cihada çıktığım gece Allah Azza ve celle için soğuktan nöbet tuttuğum o gece gözlerimin uykusuzluktan ağrıdığı, yandığı o gece soğuktan tir tir titrediğim o gece dikkat edin dostlar vallahi bana düğün gecemden ve de müjdelenen bir oğlandan Allah'a yemin olsun ki daha sevimlidir ben o gece üşüdüğümde aldığım hazzı oğlan müjdelendiğimde almadım. Hendekte de öyleydi ashab. Resulullah aleyhissalatü vesselam gidin de bana düşman saflarından haber getirin dediğinde bir tane ashabdan Müslüman kalkıp gidememişti. Değil mi? Soğuktan ve açlıktan. Ama ondan aldıkları hazzı ve saadeti hiçbir şeyde almadı ashab. Düşünün ya Khalid İbni Valid. Bir düğün gecesinin ne kadar hayırlı, insan için ne kadar güzel bir gece olduğunu biliyoruz. Allahu Ekber. Biz anlatalım dercesine değil mi? Bir oğlan müjdelenmesinden daha sevimlidir diyor Khalid. Khalid İbni Valid. Allah azza ve Celle'nin yolunda cihad etmeyi kendisi adına saadet bellemiş. Neden? Çünkü Allah yolunda Halid İbni Velid nedir? Allah'ın rızasını kazanacağını biliyor. Saadet anlayışı. Anladınız mı dostlar? Size ben başka bir örnek vereyim mi? Size ben bir anne misafir edeyim. O anneyi ben daha önce hiç anlatmadım burada. Hiç. O anneyi burada hiç anlatmadım. O sahabeyi de anlatmadım Harise'nin annesini anlatacağım size inşallah. Harise'nin annesi lütfen not edin Umru Bey radıyallahu anha. Saadet anlayışının ne olduğunu anlatmak adına. Çünkü bu netlik kazanırsa birazdan eşler arasındaki saadetin önemi anlaşılacak. Oldu mu dostlar? Umru Bey radıyallahu anha oğlu Harise, Bedir'den dönüyor ashab, annedir ha, anne anne, öz oğlundan bahsediyorum, Harise radıyallahu anh, beklerken Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı görüyor, varıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, ya Rasulallah, haberini aldım oğlum Bedir'de kalmış, vallahi basit cümleler değil abi anne için, vakara bakın, Diyor ki Bir ok isabet etmiş Haris'e Ondan dolayı da yavruca ceizim Vefat etmiş Bakınız annedeki tedirginliğe Onu Resul Aleyhisselatü Vesselam'a Gelip söylemesinin nedeninde Ne yatıyor Vallahi düşünün ben bunu anlatırken Evladı gözünüzün önüne getirin Onların öldüğü haberini Canlandırın Allah korusun ama bir annenin takındığı tavra istirham ediyorum dikkat edin. Diyor ki ya Resulallah, sana bir tek soru soracağım. Alacağım cevaba göre ya umru yani beni huzurundan oynayarak gittiğimi göreceksin. Ya da takatım yettiğince ağladığımı göreceksin. Ama sana tek bir şey soracağım. Harise'nin mekanı neresidir ya Resulallah? ok isabet eden evladımı Allah nereye koydu ya Resulallah bana bunu de annedir ha hatırlatıyorum diyor ki Umru Bey sana Allah Azza ve Celle'nin müjdesini getirdim hariseyi Allah cennetül firdavse koymuştur Allah'u akıbar anneye bakın ne diyor Hani şöyle deriz ya bir çocuğumuz iyi bir not getirdiği zaman iyi iyi. Allah'a Allah. Hakkın rahmetine kavuşmuş evladı için bir annenin tavruna, tutumuna bakın. Diyor ki iyisin Harise iyisin. Oğluna diyor. İyisin Harise diyor ne mutlu sana Allah sana cennet verdi. Oynayarak gidiyor rivayetlere göre. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan gülerek ayrılıyor. Siz hiç annesi bir anne gördünüz mü? Evladı vefat ettiğinde oynayan. Görürsünüz de ancak böyle takvalı olursa görürsünüz. Bir çocuk kaybetmenin neresi mutluluk? Siz söyleyin Osman. Bir çocuğunuzun eline bir şey olduğu zaman elimiz ayağımıza dolaşıyor. Suratımız böyle 40 karış oluyor. Kimse bizi güldüremiyor çocuğumuz hasta olduğu vakit. Doğru mu? Bir anne evladını kaybedince aldığı habere istinaden gülerek gidiyor evine. Niye? Onun için mutluluğun adresi cennet de ondan. Eşler arasında da böyle olursa, vallahi o yuvanın diğer bir adını söyleyeyim mi? Ne olur? Mutluluk olur. Mesela mutlu olmaksa sevlevayı söylüyorum bu gecenin dostlar. Mesele mutlu olmaksa öyleyse mesela Allah'ın rızasıdır. Doğru mu? Doğru. Saadet anlayışımız eşittir Allah Azza Ve Celle'nin rızasıysa eşler de eğer bu açıdan bakarlarsa ilişkilerine, ilişki düzeylerine vallahi mutsuzluktan bahsedilmez. Şimdi yaşadığım bir örneği anlatayım ki. Saadet anlayışında eğer farklılıklar olursa yuva nasıl huzursuz olurmuş yahut da olabilirmiş. Yenim, öpöz yenim. Gece gündüz çalışıyor. Evlilik çağında diyorum ki yenim ya bu kadar ne bileyim bir erkek düşünün nafakasını temin etmek için gece gündüz çalışır ya. Aynen böyle bir can hıraş nafaka temini peşinde. Diyorum ki ya yeğenim sen niye bu kadar çalışıyorsun? Bayan kız bu kadar çalışmana gerekçe ne? Bakınız saadet anlayışına geleceğim şimdi. Siz de diyeceksiniz ya, ha hocam şimdi anladık. İnşallah. Diyor ki amca abi neyse artık nasıl hitap ediyorsa diyor ki varsay diyor ben evliyim. Ben diyor vitrinde bir mağazanın vitrininde ayakkabı gördüm. Kocamdan onu istedim. Kocamda bir gerekçe göstererek bu maddi imkansızlık olabilir mi? Olabilir. Ona o, o esnada o ayakkabıya ihtiyaç olmadığı için almıyor olabilir. Herhangi bir gerekçeden ötürü sana ayakkabı falan yok dedi. Yeğenimin ifadesidir ya. Aynen şöyle dedi. Amca dedi bana böyle dese. Ben de dedi o ayakkabıyı gidip alamazsam dedi ki vallahi yuvam dedi mutsuz olur dedi ya. Allah bakmıyor. Huzursuz olurum dedi. O ayakkabı alınacak dedi yani. Alınmazsa da dedi kimse benden dedi, huzur beklemesin. Anladınız mı? Saadet anlayışı senin açından. Eğer ki AVM'de istediğin alışveriş yapmaktan ibaretse senin eşiğin de Saadet anlayışı Allah Azza ve Celle'nin rızası için gece gündüz çalışmaksa o yuvada huzur olmaz. Saadet anlayışı tek merkezde olacak. Doğru mu? Anlaşmazlıkların giderilmesinin temelinde yatan ilacı söylüyorum, tedaviyi söylüyorum. Saadet anlayışı ortak paydasında buluşulacak. Size ben bir cümle söyleyeyim mi? Allah ona merhamet nazarıyla baksın. Bir hocamdan bir alıntı. Hakikaten çok çok çok manidar bir söz ifade kullanmıştı. Ben de rastlamıştım bir yerde not ettim. Saadet anlayışının temelini anlatan bir cümle. İstirham ediyorum. Allah Azza ve Celle'nin rızasının bir Müslüman açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan bir söz. Ne diyor biliyor musunuz? Allah azza ve celle'nin rızasından uzaklaşmaktansa onun razı olmadığı bir yaşam sürmektense felç olmayı tercih ederim. Ağır mı? Ağır. Sen ne dedin hocam ya? Allah azza ve celle'nin razı olmadığı bir yaşam sürmektense Allah azza ve celle'yi değil de şeytanın memnun edecek bir yaşam süreceksem Felç olayım da hayır. Saadet anlayışı. İnsan felç olmak ister mi abi? Hı? Dostlar. Vallahi istemez. Ama Allah Azze ve Celle'nin rızası varsa. Dolayısıyla toparlıyorum. Şimdi evlilikle alakalı eşler arasındaki ilişkide saadet anlayışı tek pencere olursa mutlulukla alakalı örnekler bahşedeceğim inşallah paylaşacağım sizle. Şimdi ne dedik başta? Eğer ki eşler arasındaki anlaşmazlığın temelinde saadet anlayışındaki farklılık yatıyorsa bunun tedavisi de saadet anlayışını tek bir paydada toplamaktır ki o da Allah'ın rızasıdır. Eşler aralarındaki münasebetin temelini Allah'ın rızasına bina edecekler. Bu cümlemi istirham ediyor unutmayın. Bacılar belki bizi internet üzerinden seyrediyor. Allah rızası için hatırlatıyorum. Siz değerli erkek kardeşlerime de huzurlarınızda hatırlatıyorum. Bu münasebetin temelini, saadet anlayışımızın temelini Allah'ın rızası teşkil etmiyorsa huzur beklemeyin. Doğru mu? Ben bir örnek anlatayım. İlk önce vereceğim örnek bizi internet üzerinden dinleyen, seyreden bacılarımızı daha çok ilgilendiriyor kadınlarla alakalı. Fatıma validemizi ben misafir edeceğim. Hatırlıyor musunuz? Girizgah mahiyetinde cümlelerimin başında şöyle bir şey söylemiştim. Sıkıntı, keder, gam, böyle darlık. Tamam mı? Bunların mutsuzluk nedeni olmaması gerektiğini söylemiştim. Esas mutsuzluk eğer Allah senden razı değilse başlar. Vallahi eğer Allah değil de şeytan senden razıysa mutsuz olmana neden olarak yeter de artar bile. Fatıma validemiz. Resulullah aleyhissalatu vesselamın döneminde Hazreti Ali radıyallahu an anlatsın mı? O anlatsın. Kim takireci etmiş biliyor musunuz? buhari Bukhari. Bukhari Bukhari diyor ki Ali radıyallahu an diyor ki eşim Fatıma diyor günlük yaptığı işler vardı. Şimdi kadınların gündelik yaptığı işlerle alakalı bazı şeyler zikredeceğim. Onun için Allah azze ve celle bizim kadınlarımıza da merhamet etsin. Allah azze ve celle onları korusun. Onlara işlerinde ev mürebbiyeliğinde kolaylıklar versin. Bakınız. Fatıma validemizi anlatıyor Ali radıyallahu an. Diyor ki o diyor sabah kalkar. Diyor ki ilk önce kırbasını alır. Kuyudan su çeker. Elleri nasırlıdır diyor Fatıma'nın. Allahu ekber. Elleri nasırlıdır Fatıma'nın. Hatta kırbayı taşıdığı omuzlarının yara izleri vardır omuzlarında. Fatıma ekmek pişirmek için Odun ateşine eğildiğinde, ateşin tutuşması için üflediğinde üzerine gelen kıvılcımların gömleklerini yaktığını çok gördüm diyor Ali radıyallahu anh. O diyor evi temizler, evle uğraşır, çocukların terbiyesiyle uğraşır ve bir gün Fatıma geldi bana dedi ki Ali radıyallahu anh. Ali ben çok yoruluyorum. Bak halini gösteriyor ve Ali radıyallahu anh diyor ki vallahi ben bilmem. Biz diyor bugün savaştan geldik. Bir sürü esir getirdik. Tamam mı? Git babana. Baban müsaade ederse sana bir tane hizmetçi versin. Sen de bu işlerinin yükünü biraz hafifletmiş olursun. Dikkat buyurun. Fatıma validemiz birazdan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona neyi öğretecek? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Ama evde yoktur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe validemiz Haber verir Resulullah'a aleyhissalatü vesselam gelir Fatıma radıyallahu anha'nın evine ve Fatıma radıyallahu anha başlar anlatmaya. Der ki baba durum böyle böyle bak üstünü başını gösterir. Der ki vallahi durum bu baba sabahtan akşama kadar yoruluyorum sıkıntı zorluk bakın hatta odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar üzerimi delik deşik etti babacığım bana şu yeni getirdiğiniz esirlerden bir hizmetçi verseniz olmaz mı Allah'ın Resulü neyi öğretiyor bakın sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kızım Fatıma yavru ceizim diyor ki Allah'tan kork Allah'ın sana diyor farzlarını ikmal et farzları yerine getir kocan Ali'ye diyor itaat et evinde yapman gereken işleri aksatma Yatacağında subhanallah 33 defa. Elhamdülillah yine 33 defa. Allahu Ekber 33 defa söyle. Vallahi bu söylediklerimi yap senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Allah senden razı olacaktır. Sıkıntı çekiyor muydu Fatıma? Evet. Zorluk? Evet. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Sıkıntı çekmemenin mutluluk olduğunu değil, Allah Azza ve celle'nin rızasının saadet olduğunu öğretti kızına. O günden sonra Fatıma bir gün dahi hizmetçi istemedi. Bir gün dahi yakınmadı babasına ve Ali'ye. Ben böyle sıkıntılar çekiyorum diye. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya ve Fatıma'nın üzerinden bize saadetin ne olduğunu öğretti. Ne imiş? Allah azza ve celle'nin rızası. Şimdi de erkekleri konuşalım biraz. Olmaz mı inşallah? Şimdi Sa'd bin Abi Vakkas radıyallahu an. Çalışıyoruz değil mi dostlar gece gündüz? Nafaka temini kolay mı? Vallahi çok zor. Kadınlar, baycılarımız için, eşlerimiz için az önce dedik ki Allah onlara merhamet etsin dedik ya. Allah size de merhamet etsin. Kolay değil. Nafaka temini için sabah çıkıyoruz, akşama kadar uğraşıyoruz. Bir jargonla söyleyeceğim, mi bağışlayın, afınıza sığınarak söylüyorum. Birçoklarımız sokakta ağız kokusu çekiyoruz nafaka temini için. Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'yi takrici etmiştir. Sahih bir hadisa. Diyor ki Sa'd Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka kardeşlerim dikkat buyurun. Hanımının ağzına koyacağın her bir lokma senin için sadakadır müsterih ol. Sa'd bin Ebi Vakkas'la sıkıntı mı kıntı kalmamıştır. Keder kalmamıştır Saad-ı Nebi Vakkas'ta. Zor mu? Zor vallahi. Birazdan bir örnek anlatacağım. sıkıntımı Sıkıntı vallahi. Ama Resulullah müjdeliyor. Diyor ki eşiğin ağzına koyduğun, nafaka adına getirdiğin bir lokmanın karşılığında Allah sana sevap verecektir Saad. Keder mi kalır ya? Mutluluktur bunun adı. Mutluluk. yine Ebu Davud da geçiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir kişiye günah olarak yeter de artar bile saadet anlayışını gördünüz mü zorlansan da bunun neticesinde Allah razıdır düşüncesiyle gidiyorsan ve akşam evine döndüysen bil ey Müslüman kardeşim senden saadetlisi yok yok Allah'ın Resulü müjdeliyor Resulullah aleyhissalatü vesselam yine başka bir örnek Ebu Davud'da geçiyor Subhanallah Saad İbni Mu'az radıyallahu anh'ı görüyor görünce selam veriyor kucaklıyor Saad radıyallahu anh'ı Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini sıkıyor Allah'ın Resulü Saad'ın eliyle oynamaya başlıyor diyor ki Saad bunlar ne bu yaralar ne saat? Bu elin üzerinde nasırlar ne? Ne oldu bunlar? Diyor ki ya Resulallah bunlar nasır. Ellerim nasır tuttu ya Resulallah. Her yerim yara bere içerisinde bak. Resulallah bakıyor. Subhanallah. Diyor ki bunlar nasıl oldu saat? Bu yaralar nasıl oldu? Diyor ki ya Resulallah ben sabah erkenden kalkarım. Erkenden yol alırım. Ve yaptığım bu ellerime bu şekilde ve bu hale gelmesinin tek bir nedeni var. Ailem için sağlamaya çalıştığım nafakadır. İsterim ki onlar benim getirdiğim nafaka ile helalinden yesinler. Biliyorum ki Allah benim getirdiğim her bir lokmaya bedel olarak bana cennette ağaçlar ikram edecek. Cennetten nimetler ikram edecek. Allah Zewa Celle'nin rızasını istiyorum ya Resulallah. Bu nasırlar ondan ama çok yoruluyorum ya Resulallah çok bir rivayete göre Resulullah Saad İbni Muaz'ın ellerini havaya kaldırdı dedi ki bakın bakın cennetlik el görmek isteyen Saad'ın eline baksın Ebu Davud'un rivayetinde ise diyor ki diyor ki vallahi Allah'ın sevdiği el bu el başkası değil bir şey söyleyeyim mi size Saat'ta yorgunluk falan kalmamıştır. Niye? Çünkü saadet anlayışından kaynaklanıyor. Yorgun bir vücut doğru mu? Doğru. Bitkin, itap doğru mu? Doğru. Zedelenmiş eller doğru mu? Doğru. Ama karşılığında Resulullah dedi ki Allah senden razı, ondan mutlusunu bulamaz. Dolayısıyla bugünün azı, Eşler arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi eşlerin saadet anlayışında ortak bir noktada buluşmasından geçer. Kocaya itaatin Allah azza ve celleye razı ettiğini bilen bir kadın, bir bacım kocasına itaatsizlik etmez. Çünkü eddi takdirde Allah ona kızacaktır. Dolayısıyla mutsuz bir eş görebilir misin? Göremezsin. size bir sahabe anlatayım Allah rızası merkezli bakan bir rivayet anlatayım yuvanın yakışıklıymış güzelmiş, zenginmiş yok fakirmiş bu esaslı değil de ilişkilerin temelinde Allah'ın rızasının yattığını anlatan bir rivayet anlatayım ben bu rivayeti öncesinde ve sonrasında hiçbir yerde anlatmadım hiç bu sahabi hiç anlatmadı mı? Kim? Kimi misafir edelim biliyor musunuz dostlar? Saad bin Aswad r.a. Bir gün Saad bin Aswad r.a. Ben bunu anlatırken istirham ediyorum. Konumu anlatırken rivayeti paylaşırken kadın sahabenin sahabe annemizin verdiği tepkiye dikkat edin oldu mu? Bunu anlatırken o aradan kaçırmayın. Çünkü bu gecenin azığı burada geliyor inşallah. Saad bin Aswad Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında oturuyor bir gün. Diyor ki ya Resulullah. Diyor ben Saad bin Aswad. Evet diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Buyur Saad. Saad kim biliyor musunuz bu arada? Nasıl birisi? mi maruz görün yüzüne bakılmayacak kadar böyle yüzü çirkin ifadesi belki hoş olmaz ama hakikaten böyle e, albenisi olmayan bir yüz baktığı zaman insanların içi kararıyor Subhanallah, öyle Allah öyle takdir buyurmuş Saat bin Eswet Resulullah aleyhissalatü vesselama geliyor dikkat edin ya eziklik manasında mı söyleyelim Kaygı manasında mı söyleyelim? Yüzü tarafından ne kadar rencide olmuş bunu anlatmak adına mı söyleyelim? Bilmiyorum vallahi. Ama Saad bin Aswad diyor ki ya Resulallah diyor ki yüzümün sevimsizliği cennete girmeme mani midir? Yüzümün sevimsizliği cennete girmeme mani midir ya Resulallah? Diyor ki La. vallahi değil. Diyor ki ya Resulullah diyor bu zencilliğimi, karalığımı ve çirkinliğimi herhalde dayılarımdan almışım. Ama diyor cennete mani değilse sıkıntı yok. Resulullah Aleyhissalatu vesselam soruyor. Diyor ki saat Saad bin Esved sen evli değil misin? Konumuza geliyorum. Diyor ki ya Resulullah nere? Bekar kardeşlerim. <gülüyor> diyor ki nere? Baksana şu yüzüme. Ben bu, cenn, bu yüzle cennete girebilir miyim diye soruyorum. Sen benle evlendin mi? İşte senin bir eşin var mı diye soruyorsun. Vallahi çok teşebbüs ettim ya Resulallah. Ama hiç kimse bana varmak istemedi. Beni gören kaçıyor ya Resulallah. Ben evlenmeyi çok istedim. Ama hiç kimse bana varmadı. Hmm. Resulallah aleyhissalatü vesselam dedi ki Şimdi kalk. Git Medine sokaklarında Amr ibni Wahb'in evini bul. Kapıyı çal. Açtıklarında de ki onlara: "Size Zişan efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selamını getirdim. Amr ibni Vahbe de ki Resulullah kızınızı bana istiyor." Ya olur mu ya Resulallah? Olur olur, sen git. Gider. Amr İbni Vahb'in evini bulur kapıyı çalar kapıyı açan kimdir? Amr İbni Vahb'in kendisi der ki sana Resulullah'ın selamını getirdim sen Amr İbni Vahb misin? evet ben Sa'd İbni Esved adamın yüzü bakımsız hemen şu ifade der ki Resulullah'tan sana selam getirdim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer ki sen Amr İbni Vahb sen, senin kızını bana istedi kapıyı kapatır adam. Hiç ikinci defa çalmaz. Saat İbni Esvat. Alışkındır belki. Geri gelir Resulullah'ın yanına. Ama o arada işte geliyor. Gecenin azığı geliyor. Dikkat buyurun kardeşler, dostlar. Muhtarama azirun Amr İbni Vahbin kızı der ki baba kimdi o? Ya kızım bir adam geldi. Bakımsız mı bakımsız? Yani söylemesin hayal ediyorum ama yüzü o kadar mı çirkin? Kara mı kara? Resulullah aleyhissalatü vesselam göndermiş Seni istetmeye Nikahlısı olmanı emretmiş Resulullah deyince bakın sahabe annemizin öğretisine Diyor ki baba Koş Allah Azza ve celle Seni vahyi ile terbiye etmeden Git onu al gel beni nikahla Çünkü Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Öyle münasip gördüyse vallahi benim için saadettir Allah seni vahyiyle terbiye etmeden senin için öğüt vermesi için Cebrail'i göndermeden git bana zevcemi al gel gördü mü onu hiç görmedi hatta dedi ki babası bakımsız yüzü dedi kapkara dedi ama ne dedi sahabe annemiz dedi ki Allah'ın Resulü onu münasıp gördüyse benim için saadet oradadır subhanallah bitmedi adam koşarak geldi ki Saad İbni Esved boynu bükük Resulullah'ın yanında oturuyor diyor ki ya Rasulallah Amr İbni Vehb benim diyor Allah beni affetsin Allah ve Resulünün rıza gösterdiğine rıza göstermedim ama kızım gösterdi. Allah ve Resulünün razı olduğunda saadet olduğunu bildi benim kızım. Saad İbni Esved kızımın zevcesidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki iyi. Saad, 400 dirhemi bul git eşinle hemen birlikte ol. O senin helalindir. Tamam ya Resulallah. Ama benim param yok ya Resulallah. Osman ve Ali radıyallahu anh dedi ki al 200 lira benden bir rivayete göre yarı yarıya 400 lirasını karşıladılar. Yolda giderken 400 dirhem aldı ya mehir olarak. Bir de yanında hediye alayım diye çarşıya vardı. Çarşıda gezerken Saad ibni Esvad Resulullah aleyhissalatu vesselamın münadisini duydu. Vallahi bir genç düşünün yıllardır evlenme arzusunda... Bakınız onun için o, o zaman dilimine kadar saadet ne iken ne olu verdi. Münadi dedi ki Allah'ın Resulü hepinizi cihada çağırıyor. Baktı elindeki 400 dirheme, baktı kendisini Amr İbn Wahb'in evinde bekleyen zevcesine ki Allah'ın Resulü onların akdini kıymıştır. Helalidir onun artık." dedi ki "Hayır. Saadet başka bir yerde." Allahu Akbar. "Saadet başka bir yerde." dedi. Gitti dört yüz dirheme bir adet kılıç bir adet kalkan bir adet de at aldı Saad İbni Esuvat. Hiç eve uğramadan yıllardır evlenme arzusunda olan ve tam da bulmuşken ona uğramadan saadete koştu diğer saadete. Cihad ederken bir ara Resulullah'ın eliyle çarpıştı Saad İbni Esuvat'ın eli. Yüzü kapalı tabi insanlar görmesin diye öyle ya dedi ki elinden tanıdım seni Saad sen misin dedi Resulullah dedi ki benim ya Rasulallah sen dedi zevcen yanına gitmeden buraya mı geldin evet ya Rasulallah o zaman Allah sana saadet versin dedi. Eyvallah ya Resulallah başladılar cihat etmeye şehit oldu Saad bin Aswad. Zevcesine varamadan şehit oldu. Ama Allah azza ve celle saadeti vaadetti mi? Vaadetti bakın ne oluyor. Resulullah huzurunda Saad bin Esved'in yanında diyor ki: "Ashab ya Rasulallah, bir güldünüz, sonra ağladınız, sonra yüzünüzü çevirdiniz Saad bin Esved'den. Niye?" Resulullah dedi ki anlatayım. Ağladım çünkü Saad bin Asvad gibi bir kardeşimi kaybettim. Alamayın mı? Güldüm. Çünkü Allah Saad İbni Asvada e havuz verdi. Cık. Sahabe ilk defa duyuyor havuz. Havuz nedir ya Resulullah? Diyor ki vallahi o diyor havuzda öyle bir ırmak var ki süt dolu, balla karışık. İçen bir daha susamıyor. Saad ondan içiyor. Ondan güldüm. Diyor ki ya Resulallah, yüzünüzü niye çevirdiniz? Diyor ki Allah Sa'd'ı başkalarıyla nikahladı. Allah Azza ve Celle Sa'd'ı diyor hurilerle oynaşırken gördüm haya ettim diyor. Bakmadım o tarafa. Sonra Sa'd bin Nesvedin başı ucundaki kılıcını aldı. Kalkanını aldı. Atının da dizgininden tuttu. Orada bir tane sahabeye emir verdi. Dedi ki al. Biriniz bunu Amr ibni Vahbe götürsün. Saad bin Esved'in zevcesine götürsün ve şöyle desin. Allahu Teala onu senden daha hayırlısıyla nikahladı. O da bunu bilsin. Subhanallah. Saadet neymiş dostlar? Allah azze ve celle'nin rızası. Tamam inşallah. Dolayısıyla bugün eşler arasındaki münasebetin huzurlu olması isteniyorsa eşler arasındaki saadet anlayışı tek bir noktada birleşmesi lazım. O da ne? Allah azze ve celle'nin rızası. Rabbim cümlemizin taksiratını affını furet eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane rabbika rabbil ezzete amma yasifun. Ve selamun ala l-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.